Merhaba, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken Akdeniz foklarının uzun yıllar sonra Marmara Denizi'nde yaşadığı ispatlandı. Sualtı Araştırma Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu yani SAT AFAK yaptığı araştırmalarda Çanakkale'nin Karabiga kıyılarında yaşayan 5 Akdeniz Foku kameralarla görüntülendi. Kıyılarda foklara ait yaşam alanları olan mağaralar tespit edildi. Ancak fokların yaşamları bölgede tehlike altında yapılması planlanan 7 termik santral fokların yaşam alanlarının içinde yer alıyor. SAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Veryeri, yaptıkları çalışmaları ve sonuçlarını düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Ozan Veryeri, Akdeniz foklarının birey sayısının dünyada yaklaşık 700, Türkiye'de ise 100 olduğunu söyledi. Dünyada nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz foklarının korunma önceliğinin en üst seviyede gerçekleşmesi için Türkiye'nin de uluslararası anlaşmalara imza attığını söyleyen Ozan Veryeri Türkiye bu canlının yaşam alanları ile birlikte korunmasını Bern, Barcelona ve Biyolojik çeşitlik Sözleşmeleri ile ilgili ulusal mevzuatımızda kabul ve taahhüt etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi'nce onaylanmış olan Akdeniz Foku Ulusal Eylem Planı'nda nadir deniz memelisinin Marmara'da yaşadığı ve yaşam alanları açıkça belirtilmiştir dedi. Ozan Veryer'i Karabiga sahilleri ile diğer denizlerde yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı. Sad Afak olarak Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda uzmanlarımız tarafından seçilen toplam 8 mağarada, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Akdeniz foku ve yaşam alanlarını infrared ışık kaynaklı kendinden harekete geçen kameralarla izledik. Çanakkale'ye bağlı Karabiga beldesi ve civarında 2014 Eylül ayından bu yana yapılan titiz ve zorlu çalışmalarda canlının bu alanı kuvvetle kullandığı belgelendi. Çalışmalar sürecinde Akdeniz Foku varlığı, mağara içi çekimleri, karadan gözlemler ve karadan farklı noktalarda video ve fotoğraf çekimleriyle tartışmaya mahal vermeyecek şekilde belgelendi. Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Veryeri, bölgenin Türkiye'de çok değerli ekolojik yaşam alanı olduğu farklı kaynaklarda da ifade edilmesine rağmen üstün nitelikli doğal yaşam alanı geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde tahribata maruz bırakıldığını söyledi. Ozan Veryeri, Karabigada yapılması planlanan. 7 termik santralin çevresel değerler anlamında mevzuata ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyleyerek yasa dışı davranıldığını ifade etti. Ozan Veryer'i Karabiga ile Aksas köyü arasında kalan 15 kilometrelik kıyı ve deniz alanının sadece Akdeniz foku bakımından değil, yunuslar, bakir kıyılardaki tebeli karabataklar, konaklayan göçmen kuşlar ve mağaralardaki yarasalar karamemelileri bakımından önemli yaşam alanı olma özelliğinde olduğunu kaydetti. Avustralya'da aç kaldıkları için sağlık durumu iyi olmayan yaklaşık 686 koala itlaf edildi. Victoria Eyaleti'nin Çevre Bakanı Lisa Neville, Ekim 2013 ve Mart 2014 arasında Cape Otway bölgesinde Beslenme yetersizliği nedeniyle sağlık durumu iyi olmayan 686 koalanın veterinerler tarafından zehirli iğneyle öldürüldüğünü açıkladı. Nevir Devlet Televizyonu ABC'ye yaptığı açıklamada bölgede koala nüfusunun hektar başına 20'ye kadar çıktığını, bunun 11'e düşürüldüğünü belirtti. Aşırı nüfus nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanların Acı çektiğini söyleyen Nevil, bölgedeki koalalar için sürdürülebilir nüfus yoğunluğunun hektar başına biri geçmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyette yer alan habere göre koalaların uzmanlara ve hayvanların koruma kuruluşlarına danışılarak veterinerler tarafından zehirli iğneyle uyutulduğunu belirten Nevil, deneyimlerinin koalaların başka bir yere aktarılmasının işe yaramadığını gösterdiğini hatta hayvanların daha fazla acı çekmesine neden olduğunu söyledi. Cape Otway bölgesinde çok sayıda koala bulunuyor. Ancak dünyanın geri kalanında koala, nesli, doğal yaşam alanlarının kaybı, hastalık, yangın ve köpek saldırıları gibi nedenlerle yok olma tehdidi altında. Öyle görünüyor ki bundan sonraki yıllarda nesli tükenen hayvanları, İklim değişikliklerini, mevsimlerin ani bozulmalarını daha sık yaşayacağız. NASA'ya göre insanlar bir nevi kendi sonunu kendi hazırladı. Buzullar eriyor, denizler yükseliyor, havalar ısınıyor. Büyük devletler çözümsüzlükte direterek dünyanın sonunu hazırlıyor. Antarktika'da her yıl milyarlarca ton buzulun eridiğini vurgulayan bilim adamları son 50 yılda sıcaklıkların 3 derece arttığına vurgu yapıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin yani NASA'nın uydu hesaplamalarına göre son dönemde yılda 130 milyar ton buz denize karışıyor. İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlar Antarktika'da hızla eriyen buzulların dünyayı yeniden şekillendirebileceğini ifade ettiler. İklim değişikliğinin Antarktika'daki rüzgarın şeklini değiştirdiği... Sıcak suyun kuzeye, Batı Antarktika'nın buzulunun altına yöneldiği, bunun da erimeyi hızlandırdığı belirtiliyor. Bugünkü şartlarda okyanuslar yılda 0.3 milimetre kadar yükselecek. Erime bazı uzmanların tahmin ettiği gibi durdurulamazsa, deniz seviyesindeki yükseliş artmaya devam edecek. En kötü senaryoya göre deniz seviyesindeki artışın 100 yıl içinde 3 metreyi bulabileceği belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda New York ve Çin'in, Guangzhou gibi ünlü kıyı kentleri her yıl 1 trilyon dolarlık sel zararıyla karşı karşıya kalacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.